Elçilerin İşleri, 19. Bölüm Apollos, Korint'teyken Pavlos, iç bölgelerden geçerek Efes'e geldi. Orada bazı öğrencileri bularak onlara, İman ettiğiniz zaman kutsal ruhu aldınız mı? diye sordu. Kutsal ruhun varlığından haberimiz yok ki, dediler. Öyleyse neye dayanarak vaftiz oldunuz? diye sordu. Yahya'nın öğretisine dayanarak vaftiz olduk. Dediler Pavlus Yahya'nın yaptığı vaftiz Tövbeyle ilgili bir vaftizdi Dedi Halka kendisinden sonra gelecek olana Yani İsa'ya inanmalarını söyledi Onlar bunu duyunca Rab İsa'nın adıyla vaftiz oldular Pavlus ellerini onların üzerine koyunca Kutsal ruh üzerlerine indi Ve bilmedikleri dillerle konuşup Peygamberlik etmeye başladılar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 Öğrencilerini de alıp götürdü ve Tiranus'un dershanesinde her gün tartışmalarını sürdürdü. Bu durum iki yıl sürdü. Sonunda Yahudi olsun, Grek olsun, Asya ilinde yaşayan herkes Rabbin sözünü işitti. Tanrı, Pavlus'un eliyle olağanüstü mucizeler yaratıyordu. Şöyle ki, Paulus'un bedenine değen peşkir ve peştemallar hasta olanlara götürüldüğünde hastalıkları yok oluyor, kötü ruhlar içlerinden çıkıyordu. Çevrede dolaşıp kötü ruhları kovmakla uğraşan bazı Yahudiler de kötü ruhlara tutsak olanları Rab İsa'nın adını anarak kurtarmaya kalkıştılar. Paulus'un tanıttığı İsa'nın adıyla size emrediyoruz diyorlardı. Bunu yapanlar arasında skeva adlı bir Yahudi başkahinin yedi oğlu da vardı. Kötü ruh ise onlara şöyle karşılık verdi. İsa'yı biliyorum, Paulus'u da tanıyorum ama siz kimsiniz? İçinde kötü ruh bulunan adam onlara saldırdı. Hepsini alt ederek bozguna uğrattı. Öyle ki o evden çıplak ve yaralı olarak kaçtılar. Bu haber, Efes'te yaşayan bütün Yahudilerle Greklere ulaştı. Hepsini bir korku aldı ve Rab İsa'nın adı büyük bir saygınlık kazandı. İman edenlerin birçoğu geliyor, yaptıkları kötülükleri itiraf edip anlatıyordu. Büyücülükle uğraşmış bir sürü kişi de kitaplarını toplayıp herkesin önünde yaktılar. Kitapların değerini hesapladıklarında toplam 50 bin gümüş tuttuğunu gördüler. Böylelikle Rabbin sözü güçlü biçimde yayılıp etkinlik kazanıyordu. Pavlus bu olup bitenlerden sonra Makedonya ve Ahaya'dan geçip Yeruşalim'e gitmeye karar verdi. Oraya gittikten sonra Roma'yı da görmem gerek. Diyordu. Yardımcılarından ikisini Timoteos ile Erastus'u Makedonya'ya göndererek kendisi bir süre daha Asya ilinde kaldı. O sırada İsa'nın yoluna ilişkin büyük bir kargaşalık çıktı. Artemis Tapınağı'nın gümüşten maketlerini yapan Dimitrios adlı bir kuyumcu, el sanatçılarına bir hayli iş sağlıyordu. Sanatçıları ve benzer işlerle uğraşanları bir araya toplayarak onlara şöyle dedi. Efendiler, bu işten büyük kazanç sağladığımızı biliyorsunuz. Ama Pavlus denen bu adamın, elle yapılan tanrıların gerçek tanrılar olmadığını söyleyerek, yalnız Efes'te değil, neredeyse bütün Asya ilinde çok sayıda kişiyi kandırıp saptırdığını görüyor ve duyuyorsunuz. Hem bu sanatımız saygınlığını yitirmek tehlikesiyle karşı karşıyadır, hem de ulu tanrıça Artemis'in tapınağının hiçe sayılması ve bütün Asya iliyle bütün dünyanın tapındığı tanrıçanın ululuğundan yoksun kalması tehlikesi vardır. Oradakiler bunu duyunca öfkeyle doldular. ''Efeslilerin Artemisi Uludur!'' diye bağırmaya başladılar. Kent bütün karıştı. Halk Pavlus'un yol arkadaşlarından Makedonyalı Gaius ve Aristarhus'u yakalayıp sürükleyerek birlikte tiyatroya koşuştu. Pavlus halkın arasına girmek istediyse de öğrenciler onu bırakmadı. Hatta Pavlus'un dostu olan bazı Asya ili yöneticileri ona haber yollayarak tiyatroda görünmemesi için yalvardılar. Tiyatrodaki topluluk karışıklık içindeydi. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Çoğu ne için toplandığını bile bilmiyordu. Yahudiler İskender'i öne çıkarınca kalabalıktan bazıları olayı ona bağladı. Eliyle bir işaret yapan İskender, halka savunmasını yapmak istedi. Ama halk Kendisinin Yahudi olduğunu anlayınca hep bir ağızdan yaklaşık iki saat boyunca ''Efeslilerin Artemisi Uludur!'' diye bağırıp durdu. Kalabalığı yatıştıran belediye yazmanı ''Ey Efesliler!'' dedi ''Efes kentinin Ulu Artemis Tapınağı'nın ve gökten düşen kutsal taşın bekçisi olduğunu bilmeyen var mı? Bunları hiç kimse inkar edemez.'' Bunun için sakin olmanız Ve düşüncesiz bir şey yapmamanız gerekir Buraya getirdiğiniz bu adamlar Ne tapınakları ettiler Ne de tanrıçamıza sövdüler Dimitros ve sanatçı arkadaşlarının Herhangi birinden şikayeti varsa Mahkemeler açık Yargıçlar da var Karşılıklı suçlamalarını orada yapsınlar Soruşturacağınız başka bir durum varsa Bunun yasal bir toplantıda çözümlenmesi gerekir Bugünkü olaylardan ötürü Ayaklanma suçundan yargılanmak tehlikesindeyiz. Hiçbir gerekçesi olmayan bu kargaşanın hesabını veremeyeceğiz. Bunları söyledikten sonra topluluğu dağıttı.